Haçlı Harekatına Yeni Mezar Yeri Mali Kerem Çağlar. Doğru ve doğrulanmış olan hidayet rehberi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şerifinde buyurulduğu üzere, açların yemek sofrasına üşüşmeleri gibi yeni bir haçlı saldırısı dalgasıyla karşı karşıya kaldı Müslümanlar. Yer bu kez Mali. Mali halkının büyük bir çoğunluğu yaklaşık %95'i İslam şeriatının mutlak surette hakim olması ve tatbik edilmesi yönünden bir irade beyanında bulunmuştur. Bu veri çok değil, bundan iki sene önce yapılan bir araştırmanın sonucudur. Bu sonuçla ortaya çıkan oran aslında Mali halkının yüksek İslami duyarlılığını ve halk tabanına yayılmış İslami hareketlerin oldukça güçlü olduğunu da göstermektedir. Maalesef Mali'de de birçok İslam yurdunda olduğu gibi yönetim İslam düşmanı, batıl, batı ideolojilerinin ifsad edici anlayışının yetiştirdiği küçük bir zümrenin ellerine teslim edilmiştir. On yıllardır tıpkı Suriye'de ve diğer İslam coğrafyasındaki pek çok ülkede olduğu gibi, Batı yanlısı bu azınlık yönetimi, başta Fransa olmak üzere, Batı'dan aldığı destekle halka laikliği ve bataklık ideolojisi demokrasiyi dayatmaktadır. Fransa öncülüğündeki haçlı ve karma putperest güçlerin Mali'yi işgal etmeleri, ilk başlarda yeni bir sömürgecilik operasyonu olduğu şeklinde görülse de, işgal nedeni sadece bundan ibaret değildir. Mali yaklaşık 130 yıl evvel Fransa tarafından işgal edilmiş ve 80 yıl boyunca Fransa'nın sömürgesi olarak kalmıştır. Fransa'nın fiili işgali 50 sene önce sona ermişti. Fiili işgal sona erse de sömürgecilik devam etmişti. İngiliz, Amerikalılar ve bütün sömürgecilerin yaptığı gibi Fransa'da o bölgedeki menfaatlerini garanti altına almak için elindeki askeri ve mali nüfuzu kullanarak Mali'deki iktidarı kendi yetiştirdikleri birkaç kaltabana teslim etmişlerdir. Bu işgal hadisesini sadece bir sömürgecilik hareketi olarak değerlendirmemiz mümkün değildir. Fransa, eski sömürgesi olan Mali'nin ve hatta o bölgedeki diğer devletlerin sınırlarını çizmiş bir imparatorluğun mirasçısı olarak öncülük ettiği işgalci güçlerle beraber altından kalkamayacakları yakıcı bir sorunla baş etmekten aciz kalacaktır. Bu işgalin 19. yüzyılda yapılan ve Fransızların belirleyici olduğu o dönem şartlarındaki gibi sürdürülemeyeceğini çok yakın bir zamanda sonraki Fransız nesillerine de ibret olacak büyük bir hezimetle sonuçlanması mukadderdir. Bu işgal hem Fransızların eski sömürgelerindeki mevcut sömürü çarkını döndürebilmek hem de bu sömürüye imkan verip zemin hazırlayan işbirlikçi rejimin ve ülkede yerleştirilmeye çalışılan laik demokratik sistemin korunması amacıyla yapılmaktadır. Asıl hedeflerin başlıcası İslami hareketlerdir. Çünkü Mali'de, Batı küfrünün emperyalist emellerine ve İslam coğrafyasındaki halklara dayattıkları layık, demokratik sisteme karşı tevhid ehli, Müslümanların izzetli bir başkaldırışı, bir meydan okuması vardır. Fransa'nın kendi başına geçirdiği urgan Mali. Batı ülkelerinin içinde bulunduğu ekonomik kriz, büyük ölçüde mali kaynak aktarımında bulunulması gereken işgal nedeniyle daha çok derinleşecektir. Fransızlar, Mali'deki zengin uranyum yataklarına akbabalar gibi çökerken, Paris'teki koyumcu vitrinlerini süsleyen ve yine Mali'den gasp edilmiş olan altınlardan mahrum kalacaklardır. Fransa'nın başını çektiği Batı Haçlı İttifakı, bu işgal harekatını basit ve önemsiz bir askeri operasyon olarak göstermeye çalışmaktadır. İşgal sırasında halktan da birçok masum insanın öldürülmesi, Batılıların işgal ve talan ahlakının henüz ilk belirtileridir. Batı İttifakı'nın göstermeye çalıştığı gibi olay basit ve lokal bir askeri harekat olmaktan çok daha fazla bir şeydir. Bu işgalin can yakıcı gerçekleriyle yüzleştiklerinde... Fransızların eski cumhurbaşkanı Valéry Giscard d'Estaing'in veciz bir şekilde ifade ettiği gibi, Mali operasyonunun sonu Afganistan gibi bitebilir. Afganistan'daki gibi olacağı ihtimali bizce de isabetli bir yorum, aynı zamanda derin bir korkunun da ifadesi. Zira Fransızlar Afganistan'dan diğer batılı güçlere göre nispeten daha az kötü bir hezimetle evlerine döndüler. Peki ya Mali'den evlerine ruh sağlığı ve vücut bütünlükleriyle dönebilecekler mi? Fransızların milli La Marşelle Marşı, sosyalist iktidar döneminde Fransız Haçlı Emperyalizminin tarihe uğurlanma töreninde cenaze marşı olabilir mi? İnşallah. Maliye asker gönderen maraba ülkeler. Batılı ülkelerin güçlü oldukları her dönemde en belirgin özelliklerinin en başta geleni işgal ve sömürgeciliktir. Mali'deki işgalin sonrasında Müslümanların direnişlerinden fırsat bulmaları halinde sömürüye kaldıkları yerden devam edeceklerdir. Fransızlarla beraber Mali'ye giden Afrika Bölgesel Birlik üyesi bazı ülkelerin askeri güçleri de oraya konuşlandılar. Bu güçlerin konuşlandırılması, gelişmiş askeri kapasitelerle korunaklı, ekonomik sömürü alanları inşa etme temeline dayanan bir işgal konuşlanmasıdır. Fransa'nın başlattığı işgal harekatına küresel tağut özelliğiyle bilinen Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi de yeşil ışık yakmıştır. Bu işgale Avrupa Birliği ülkeleri başta olmak üzere ABD, Rusya ve Çin de destek vermektedir. Bu saydığımız ülkeler dünyanın efendiliği için birbirleriyle yarışan, bazen savaşan ama konu Müslümanlar olunca çıkarları için sevişen ülkeler. Bunların dışında maraba rejimlerde kendi halklarının iradelerini hiçe sayıp bu işgal harekatına asker vererek Haçlı İttifakı'na iştirak etmişlerdir. Bölgedeki bazı ülkelerin karza tipi yöneticileri Batılılar tarafından cihat tehlikesine karşı daima korkutulmaktadır birçoğu otokratik veya demokratik diktatör olan Afrikalı Karzayiler de korkuyormuş gibi görünerek, efendileriyle beraber hem iktidar hem de servet talanında işbirliği yapmaktadırlar. Yakın geçmişe kadar Fransız sömürgesi olan Cezayir'in işbirlikçi yönetimi, eski efendilerine büyük bir jest yaparak Mali'deki Müslümanların en kısa yoldan bombalanabilmesi için hava sahasını açmıştır. Dünyanın en fakir halkının yaşadığı Çat gibi bir ülkenin Fransa gölümündeki yönetimi de toplam 2000 askerle Mali işgaline katılacağını duyurdu. Nijerya yönetimi ilk etapta yüzlerce asker gönderdi Mali'ye. Nijerya'nın böyle bir tasarrufta bulunarak Mali'ye savaşçı güç göndermesinden dolayı kendi ülkesindeki Müslümanların hışmanı daha can acıtıcı bir şekilde üzerine çekeceğini tahmin etmek hiç de güç değil. En az 5 farklı ülkeye dağılmış olan Kürtler gibi o bölgede 7-8 ayrı ülkede yaşayan Toreklerle Torekler, Burkina Faso, Cezayir, Libya, Mali ve Nijer arasında geniş bir alanda yaşayan ve berberi dillerinden birini konuşan halk. Sayıları yaklaşık 1.2 milyona ulaşan Torekler bağımsız bir siyasi örgütlenmeye de sahiptirler. Savaşmak Afrika bölgesinde başta Fransız olmak üzere diğer batılı ülkelerin ekonomik, askeri ve diplomatik unsurlarının hedef alınacağı anlamına da gelmektedir. Batı sahradaki mücahitler, Torabora'daki mücahitlerden pek de farklı değillerdir. Artık bir tek cihat yurdu yoktur. Cihatla izzet arayan yerlerin arasına ataları küleleştirilmiş bir halkın İslam'la yeniden büyük bir özgüven kazanıp dinine ve değerlerine sahip çıkma iradesini, Güçlü bir şekilde gösteren Mali'de katılmıştır. Kabbin Eşref medyasında Mali Afganistan İslam Emirliği Ordusu'nun 2001'de Afgan halkının güvenliği için ve farklı bir boyut kazanan işgal saldırıları karşısında stratejik taktik gereği şehirlerden geri çekilmesi Haçlı ordularının hizimetini hazırlayan en önemli etkenlerin başında gelir. Mali'de de buna benzer bir stratejinin mücahitler tarafından uygulanmakta olduğunu görüyoruz. Mali'de etkin bir cihadın sürdürülebiliyor olmasını, ülkedeki iktidar kavgasının gölgesinde kalmış ordunun farklı cunta fraksiyonlarına bölünmesine bağlayanlar, kuru yaprak hışırtısı gibi basit, hafif ve kıt akıllarıyla mücahitleri küçümsemeye çalışmaktadırlar. Suriye'de yaptıkları gibi Mali'de de mücahitlere katılımları, hayatlarının her alanını kuşatan matematiksel yaklaşımlar sebebiyle Allah'a hakkıyla kul olmak sorumluluğunun ifası yerine, Halkın yoksulluğu, yolsuzluklar, eğitimsizlik ve meşruiyete sahip olmayan Cuntan'ın iktidarı ele geçirmiş olması gibi tanıdık teranelerle izah etmeye çalışırlar. Tıpkı Suriye'deki mücahidler hakkında yapıldığı gibi küresel sistemin basın ve dezenformasyon örgütü olarak çalışan yerli yabancı dilbaz kalemşörler bu türden söylemlerle cihadı önemsizleştirerek mücahidler hakkında zihinlerde yığınla istifam oluşturmaya gayret ederler. Mücahitleri kağıttan kaplanlara benzetirler. Onlara göre mücahitler sadece hayal kuran, topraktan biten otları yiyerek hayatta kalmaya çalışan ve dünya hayatında umarsız kalan fakir askerlerdir. Mücahitleri hem Malili askeri güçlerin hem de işgalci batılı güçlerin karşısına tevhid davasının neferi olarak çıkaran asıl nedenin ülkelerindeki kederli şartların kendilerine dayattığı hezeyanlarını savururlar. Mücahitlerin zafer diye bir dertlerinin olmadığını, zaferi aramadıklarını, hatta zaferin ne olduğunu bilmediklerini dahi gevelerler. Bu hezeyanları savuran köpük kabarcıklarına göre zafer diye bir şey varsa o da New York'taki zafer anıtıdır. Mücahitleri karalayıp itibarsızlaştırmaya çalışan analistlerin, Yorumcuların, köşe bazların, panelistlerin, saha araştırmacılarının, istihbaratçıların, akademisyenlerin ve isimlerini sayamayacağımız diğer Kab Eşref medyası mensuplarının gözleri aydın olmasın. Çünkü mücahitler artık İslam'ın otorite olacağı alanlara yönelmektedirler. Bu da Batılıların ve Batılı efendilerine sadakatle bağlı maraba yöneticilerin gecelerinin kabuslarla azaba dönüşmesine sebep olmaktadır. Batılılar İslam coğrafyasında o kadar çok rüzgar ektiler ki ufukta bekleyen helak edici tufan yüklü kara bulutlar artık bu coğrafyanın birçok yerinde onların üzerine doğru yürümektedir. Mali toprakları ne kadar fazla sayıda olursa olsun Batı Haçlı İttifakı ordularını altına alabilecek kadar geniştir. Şüphesiz ki izzet Allah'ın, Resulullah'ın ve müminlerindir. Allah'a hamd, Resulullah'a, Beyt'ine, Asabına ve mücahitlere de selam olsun. Bu yazı Tevhid dergisinin 15. sayısında yayınlanmıştır.